صل على رسولنا محمد صلى صل, صل على شفيع الذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وآل صلي على طبيب قلوبنا ذكره اعيننا محمد اللهم صل على محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah'ın Kitabı'ndan kâin. Estağdûbî Allah, Bismillahi R-Rahman R-Rahîm. Alhamdulillahi Rabbi'l 'Alamîn, R-Rahman r Maliki Yevimiddin Sadakallahu'l-Azim Ve bellagana Resuluhun Nebiyül Kerim Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena ke entel alimul hakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana inneke entel cerradul kerim rabbi shrah li sadri يسر لي امري. ذحل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا فهم النبيين. وحفظ المرسلين. وإلهام Melaiketil Mukarrabin Amin Ve kâlen nebiyyü sallallahu te'alâ aleyhi ve sellem El-keyyisu men dâne nefseh ve amile lima ba'del mevk sokka rasulullah fi ma qal taw kama qala sallallahu taala aleyhi ve sellem <gülüyor> aziz ve muhterem cemaati müslimîn hatırlayacağınız gibi Sure-i Yunus'u bitirdikten sonra, Sure-i Yunus biter mi? Usulü dairesinde özetlemeye veya tercüme etmeye çalıştıktan sonra. Yoksa bu surelerin her biri bir ömrü gerektirir, belki yetmeyebilir, yetmeyebilir. İstedik ki beş vakit namazda tekrarlanan normal namaz kılan bir Müslümanın günde en az kırk defa tekrarladığı kıldığı kırk rekat namazda okuduğu Fatiha suresini de kısaca da olsa bir görelim duyalım ve şikayetler var ya efendim yaptığımız işleri anlamadan yapıyoruz Türkçeleştirelim sanki Türkçe olursa tam anlaşılacak mı? Kelimelerin Türkçeye çevrilmiş olması anlamak için yeterli değildir ayrı bir gayret gerekiyor. Ayrıca Cenabı Hakk'ın lütfuna ihtiyacımız var. Bir feyzin gelmesi lazım. Ne gibi? Kur'an Arapçadır. Araplara inmiştir. Konuştukları dilden bir kitaptır. Araplar Kur'an'ı anlıyor mu sanıyorsunuz? Hayır. Kur'an'ı anlayan Arap Kur'an'ı anlayabilmek için bu anlamayı kolaylaştıran ilimleri tahsil eden Arap'tır. Kelimelerle olmaz bu iş. Ammar İbni Yasir radıyallahu an şöhretli bir sahabidir bu. <gülüyor> Ve fasih Arapça konuşan Arapça çok iyi bilen bir sahabi tayemmümle ilgili ayeti kerime indiği zaman imkündüm cünüben hani cünüp olursanız iyice temizlenin diyor Cenab-ı Hak ama eğer suyu bulamazsanız su bulamazsanız Büyük abdestsizliği gidermek için veya küçük abdestsizliği gidermek için boy abdesti alacaksınız veya abdest alacaksınız. Bulamazsanız suyu Feteyemmemu saiden tayyı Temiz olan temiz olan yeryüzü ile temizlenir canım. Toprakla temizlenir. Yani teyemmüm dediğimiz Abdestin alınamadığı abdestin alınmasının mümkün olmadığı bir yerde ki su yok veya suyu kullanma kudreti yok şuradan musluk akıyor ama ben suyu kullanamıyorum ya gücüm olmadığı için kullanamıyorum veya suyu kullanmak zarar veriyor sıhhate zarar veriyor su akıyor gözümün önünde ama yok hükmündedir suyu bulamayan veya bulduğu halde kullanma gücüne sahip olmayan bir insan abdest alması gereken yerde teyemmüm yapıyor veya gusül abdesti yerine teyemmüm su bulamamışlar muharebede bu ayeti kerime indiği zaman Ammar Yasir Arap inen ayet de Arapça Maide suresinin 6. ayeti soyunmuş Ammar ibn Yasir çırılçıplak olarak kumda yuvarlanıyor. resul Ekrem tabi istihbar ediyor bunu soruyor ne yapıyorsun sen? E, toprakla temizlenmeye çalışıyorum. Allah toprağa kastedin diyor. Toprakla temizlenin buyuruyor. Ben de temiz. E bu aslında zor buyurdu peygamberimiz. Toprakla temizlik bir ruhsat, bir kolaylık. E sen bunu abdest almaktan, gusül abdest almaktan daha zor hale getirdi. Her yerde böyle soyunmak mümkün müdür? Yuvarlanmak mümkün müdür? Mevsim çok sıcak olabilir, çok soğuk olabilir. Onun üzerine Resul Ekrem tarif ediyor. Teemmüm o değil şu ellerini şöyle getir toprağa bir vur eller tozlansın diye biraz ileri geri yap ki toprak ele değsin ama yüzünü kirletir şöyle de bir silkele fazlası dökülsün önce bir niyet ama Allah rızası için temizlenmeye yahut Allah rızası için namaz kılmak üzere teyemmüm abdeste almaya diye niyet ediyoruz sonra ellerimizi bir vuruyoruz ileri geri yapıyoruz el tozu alıyor fazla yüzümü de kirletmesin diye şöyle bir silkeliyorum abdest alırken nereleri yıkıyordum, kollarımın neresini yıkıyordum veya hangi azalar yıkıyordum, birincisi yüzümü yıkıyordum Deste, yüz nereden itibaren yıkanıyorsa o topraklı el şöyle yüze bir sürülüyor. Bir kere. Bir kere daha vuruyorum eskisi gibi. İleri geri şöyle bir silkeliyorum. Sol elimin içiyle şöyle getiriyorum. Sağ elimi şöyle yapıyorum. Sağ elimin içiyle de şöyle geliyorum sol elimi yapıyorum işte sana bir abdest abdest bu feyemmüm dediğimiz ben cünübüm boy abdest almam lazım hastayım su kullanamıyorum veya suyu bulamıyorum işte boy abdesti yerine geçiyor veya namaz kılacağım Kur'an okuyacağım abdestsiz yapılmayan bir işi yapacağım aynı şey nedir köy odalarında imamlar öğretmiştir teyemmüm, iki dart bir niyet yani bir niyet yapıyorsun niçin teyemmüm aldığını kalbin bilmesi lazım ben bu teyemmüm abdestini namaz kılmak için veya bu teyemmüm abdestini bu içinde bulunduğun manevi pislikten kurtulmak için ondan sonra iki kere eller yere vuruluyor birincisinde yüzlere sürülüyor, ikincisinde kollara ve ayaklarım vardı, başım vardı, ona tevime dahil değiller. Kolaylık ya bu. Ma yuri dullahu liyej ala min ayetin devamında <gülüyor> Cenab-ı Hak size bir zorluk olsun istemiyor. Niçin böyle toprakla bu iş kolaylaştırılıyor? Herhangi bir güçlükle karşı karşıya gelmenizi istemediği için Allah. Bunu ne için zikrediyorum? Dersim değil de. Yani işte bazıları bahane uyduruyor, anlamıyorum diyor. Anlamak o kelimelerin hangi manada kullanıldıklarını anlamaktan öte bir mana taşıyor. Öte bir mana taşıyor. İşte Ammar İbni Yasir isimli sahabi Araptır. Arapçayı çok çok iyi bilen, çok güzel konuşan birisidir. İnen ayeti kendisine göre anlayınca iş çığırından çıktı. Onu peygamberin anladığı şekilde anlamak lazım. Onun için Kur'an'ın ilk tefsirini kim yapacak? Hazreti Muhammed yapacak sallallahu aleyhi ve sellem ve onun tefsirini esas almak suretiyle tefsirde onun yolundan ayrılmamak şartıyla diğer bilgilerden istifade edeceğiz Allah'ın verdiği aklı fikri zekayı kullanacağız biraz daha derinlemesine anlayacağız ama onun çizgisinden ayrılmak yok çünkü o buyurdu ki ''Men el Kur'âne bi râ'yi'' ''Fakat kefere'' Kim? Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne göre Benim yorumum budur diyor adam Kendi görüşüne göre, kendi kafasına göre tefsir etmeye kalkışırsa kafir olur Niye? Çünkü Kur'an'ın ak dediğine o kara diyecek Kara dediğini ak diyecek Hükümleri alt üst edecek. Ana ölçüyü alacaksın Resulullah'tan ve onu geliştireceksin. Geliştireceksin çerçeveyi yırtmamak şartıyla. Yani bir Müslüman ben nasıl anlarsam öyle olur diyebilir mi ya? Böyle, La yüsel, gelişi güzel davranmak yoktur. Onun için <gülüyor> Fatiha suresini okuyoruz. Terceme edeceğiz. Allah'a yalvaralım ya Rabbi. Anlayışımızı derinleştir. Anlayışımızı derinleştir. Zaten resul Ekrem'in meşhur duası hadisinde öyle diyor. Men yuridillahu bihi hayra. Allahu Zül Celal her kime hayır murad ederse. Herhangi bir insana Allah hayır murad ediyorsa, ona hayırlar vermek istiyorsa, ona hayır içinde yaşatmak istiyorsa, onu hayra gömmek istiyorsa, öyle istiyor. Bu kul birçok nimete erişsin. Ne yapıyor ona? Yufekkühü <gülüyor> fiddin. Ona dinde derin bir anlayış ihsan ediyor. Anlayışını genişletiyor Cenab-ı Hak o kişinin onu dinde fakih kılıyor. Fıkıh bir şeyi derinlemesine anlamak demektir. İç yüzüne nüfuz edecek şekilde, derinliklerinde dalacak şekilde bir şeyi anlamaya fıkıh deniyor. Fakih kimdir? İşte Kur'an ve sünneti derinlemesine, anlama, melekesine, kabiliyetine yeteneğine, ehliyetine sahip yüksek seviyeli ilim adamı. Gerçekten bu işi derinlemesine bilen birisi. Sıradan bir adam değil. İmam Ebu Hanife rahim Allah, ki öteki imamlar onun hakkında şahadette bulunuyorlar. İmam Şafii Ebu Hanife için diyor ki küllüna iyalun li ebi hanifete fil fıkhı Hepimiz bütün müştehitler, fakirler fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin ailesinin fertleriyiz. Onun çocukları durumundayız biz. İmam Şafii sabah namazında kunut duasını okur. ve şöyle Ekrem ara sıra yapmıştır bunu. O onun tatbikatını ölçe alıyor. Ebu Hanife ise kunut dua'sının sadece vitri namazının üçüncü rekatında okunmasını esas alıyor. Bağdat'ta Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret ediyor İmam Şafii. Biliyorsunuz veya bilmelisiniz daha doğrusu Ebu Hanife hicretin 150. yılında vefat etti. 80. yılda doğdu 150. yılda vefat etti. İmam Şafii ise onun vefat ettiği yıl doğdu. 150, Hicri 150'de doğdu. Şafilerle Hanefiler şakalaşırlar. Bizim imamımız o kadar büyüktür ki, mesela diyor Hanefiler, bizim imamımız ahirete gitmeden sizinkisi dünyaya gelemedi. Espri. Ama onlar da dönüp diyorlar ki, bizim imam o kadar büyüktür ki, İmam Şafii dünyaya gelir gelmez seyinkisi tutunamadı ahirete gitti. Bu hakaret babında değil. Mezhepler arası sevginin karşılıklı cilveleşmenin bir ifadesi yok. Yoksa mezhep ayrılığı, mezhep düşmanlığı demek değildir. Sabah namazını orada kıldı. Ebu Hanife'nin türbesinin bulunduğu camide İmam-ı Azam ve kunut yapmadı sabah namazında halbuki kunut duasını okuyor, okumadı sormuşlar ne oldu içtihadından mı vazgeçti hayır Hayır. E, ebu hanifenin karşısında imam şafiinin esamesi okunur mu demiş orada şimdi herkes hanefidir demiş ben de ona bağlıyım. herkes de ona bağlı bunlarda böyle bir saygı var birbirlerine karşı onun için aslanlar karşı karşıya geldiği zaman köpekler araya girmemeli. Bir pençeyle yok olur gider. Onlar aslanlar karşı karşıya gelirler, tartışırlar meseleleri. Şöyle der böyle der sen araya girme. Hangisiyle yürümeye karar verdin? Bir karar aldın. Şu veya bu anlayışla ben Ebu Hanife ile bu yolu Aşacağım, onu kılavuz ediniyorum. Ondan ayrılması. Ama onunla yürüyorsun diye İmam Şafii'ye dil uzatmayacaksın. İmam Malik'e dil uzatmayacaksın. Ahmed İbni Hanbel'e dil uzatmayacaksın. Asla. Tamam benim kılavuzum budur. Öbürü de diyor ki ben Şafii'yle yürüyeceğim. Başımın üstünde yerim var. Saygım var. Bu dört mezhep ne gibidir? Şu cami-i şerefin dört ayrı giriş kapısı var yani şu kapıdan giren daha üstündür şu kapıdan giren daha eksiktir denir mi canım? camiye giriyorum ben bu mezhepler dinin içine girmenin kapıları hangisinden girersen kurtulacaksın ama bunların birinden girmezsen mahvolacaksın bunu bil kapıdan birini mutlaka kullanacaksın niye kullanacaksın başka kapı yok İmam Gazali biliyorsunuz çok büyük bir adam hakikaten büyük demek bile onun için az müthiş bir adam İmam Şafi'ye bağlıdır fıkıhta bir mezhep kurmak istemiş kurar da yani o liyakatlı bir adam Rüyasında Resul-i Ekrem'i görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir binanın içinde, binanın dört kapısı var, beşinci bir kapı açmaya çalışıyor. Rüyasını böyle görüyor. Resul-i Ekrem zuhur etmiş demiş ki bunlardan birinden çık, yeni bir kapı açmaya gerek yoktur. Ondan sonra vazgeçiyor mezhep kurmaktan. İmam Şafi'nin eteklerine yapışıyor. Yani Gazali böyle davranıyor da sana bana ne oluyor ya? Adamın etiketi varmış, profesörmüş. Sen onun sözünü anlasan ne mutlu sana. Bırak onun seviyesine çıkmak. Anlamak büyük bir fazilettir. Şimdi dinde anlayış sahibi olabilmenin mücadelesini vereceğiz anlayarak yapalım buna kimse karşı değil ama anlayış Resulullah'ın anlayışıdır anlayış sahabenin anlayışıdır tabiinin anlayışıdır etba-ı tabiinin anlayışıdır ve müştehit imamların anlayışıdır ana burası kendi kendine kimse bir yol çizmeye kalkışmasın kendi kendine fetva bulmaya hüküm vermeye kalkışmasın o yanıltmada kendisi en evvel yanılmış olacaktır şimdi <gülüyor> devam edeceğiz dersimize bir daha geçen ayetleri tercüme ediyorum <gülüyor> Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ezelden ebede kadar canlı ve cansız bütün varlıkların canlı ve cansız bütün varlıkların hamdü senası övgüsü övgüsü, hamdü senası şükrü ne varsa yani Allah'ı büyüklemek için onun üstünlüğünü, yüceliğini dile getirmek için bütün varlıkların hamdü senası alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'a aittir. O bir defa o Allah alemlerin Rabbi. Yoktan yaratan, yaşatan, şekilden şekile sokan, kalıptan kalıba aktaran bir Rab ama Rahmandır zorba değil. Müslüman kafir ayrımı yapmadan nimetlerini herkese ulaştıran. Rahimdir, ahirette nimetlerini özellikle kendisine iman eden, kendisine kulluk yapan o samimi o mümin kullarına tahsis eden bir Allah'tır. Hem dünyada en güzel nimetlere sahip olacak hem de ahirette böyle bir şey yok. Ahirette faydalanmanın şartı iman. Yani kafir için söylüyorum bunu. Ahirette faydalanmanın şartı iman dünyada iman edene de etmeyene de veriyor Allah. Bir imtihan yeri burası. Herkes serbest olacak. Herkes hareketlerinde hür olacak ki o serbest hareketlerinden dolayı ceza veya mükafat görebilsin. İradesi olması lazım. Ama ahirete gitmişizdir. Gideceğiz. Çok da uzakta değil. Herkes gidecek. Oraya Herkes inancıyla gidiyor. Çünkü ebedi alem çalışma, kazanma, eksikleri tamir etme yeri değil. Dünyadaki çalışmaların karşılıklarını bulma yeri orası. Ya cezayı bulacak veya mükafatı bulacak. Onun için rahim olan Allah orada inanmış olanlara Merhametinin gereği, nimetlerin eriştirecek ve inanmayanlara da azap. O istemezdi. Onların azaba uğramasını istemiyordu ama onlar bir ömrü o azabı kazanmak için harcadılar. Bir ömür tüketiyor adam. Ne için? Kendisini cehennemlik yapabilmek için. Allah ikaz ediyor. İndirdiği kitapla bu yol yanlıştır, dön bu davranışları değiştir diyor hayır diyor. o kitabı da onun içindeki hükümlerde de yırtar diyor adam yırtıyor çiğniyor e benim elçim var size kılavuz olarak gönderdim peygamberimi izleyin onu takip edin hayır o çöl bedevisi bana önder olamaz diyor. kim olur Kendine göre bir önder buluyor adam. Allah'ın seçtiğini beğenmiyor, kendisi seçim yapmaya çalışıyor ve korkunç bir yanılma var. Korkunç bir yanılma var. Ayete geçmeden şunu söyleyeyim. İnsanlar önderlerini kendileri seçerse hata ediyorlar. Yani ölçüleri kendileri koyarsa ölçüleri kendileri koyarsa, kendi ölçülerine göre önder seçerlerse mutlaka yanılırlar. Ve zarar görürler. O zarar önce kendilerine döner. Ama seçimi Allah yapması lazım. Sen onun kadar seçebilir misin? O yapması lazım veya onun koyduğu ölçülerle seçim yapılması lazım. Yani Peygamberden sonra birini seçeceksen o peygamberin vasıflarını taşıyan, peygamberdeki sıfatları taşıyan veya en yüksek seviyede taşıyan kimse eh yaklaşık olarak bu peygamberime yaklaşıyor diye onu seçeceksin. Sen Müslümansın çünkü. Ha biz büyük adamlar deyip duruyoruz. <gülüyor> büyük adam, kim büyük adam? Kime büyük diyoruz biz? Bizim büyük insan dediklerimiz esasında birer cepheleriyle büyüktürler. Bu sözüme çok dikkatle kulak verin. Ne dediğimi anlamaya çalışın. Bizim büyük dediğimiz insanlar bir noktasıyla, bir cephesiyle büyüktür. Bir adamın altı cephesi varsa misal olarak söylüyorum bir cephesi sağlam olana biz büyükler çıkarız altı taraftan beşi sele gitmiş bir tarafı var mesela bir adam büyük bir adam çıkıyor karşımıza bir bakıyoruz bu nesiyle büyüktür hangi yanıyla büyüktür mükemmel bir ahlâfe sahip çok güzel tertemiz pırıl pırıl bir ahlakı var Ondaki ahlaki üstünlükten dolayı bu adam büyük adamdır diyoruz. Ama ahlakındaki üstünlüğün yanında siyasette sıfır. Siyasi daası yok. İdarecilik tarafı çok zayıf. Ne bileyim ilmi tarafı zayıf. Birçok tarafı zayıf. O üstün tarafı o zayıf taraflarını örtüyor. Veya biz yarım görüyoruz şaşı görmüyoruz ya başka adama geçiyorsunuz. Bu çok büyük bir adamdır. Nesiyle büyüktür? E çok geniş bilgiye sahip diyoruz. Alim. Femkalade bilgilere sahip. Ama çok geniş bilgiye sahip olan bu adamda büyük çöküntüler var. Ahlakı yok. İdaresi yok. Siyaseti yok. Bilmem nesi yok, bilmem nesi yok. Ama İlmindeki üstünlük ona büyük dedirttiriyor. Bir başka adam buluyorsun, işte o da bir başka yönüyle, diyelim ki siyasi kabiliyetiyle çok büyüktür. İnsanlara kim örnek olabilir? Her cephesiyle büyük olan adam. Nereden yanaşırsan yanaş, onun zayıf tarafı olmayacak. Her yanıyla mükemmel olacak. Her yanıyla. Kim bu? Her yanıyla mükemmel olan insanlar peygamberlerdir. Hiçbir tarafında eksiklik bulamazsın bunların. Ama peygamberler topluluğu içinde en mükemmel Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve Nereden yanaşırsan yanaş Hazreti Muhammed'e. Her cephesiyle seni arşa çıkarır. Eğer dindarlık ararsan, dini tebliğ eden o ve dini en doğru şekliyle yaşayan o bir de var. Dini yönünden açık bulamazsın. Ahlakta en üstün noktaya varmış. Evet, devlet başkanlığından geliyor. İdaresi mükemmel. Bütün dünya itiraf ediyor. En küçük bir hatası olmayan bir devlet adamı. Askeri cepheden gelirsen 27 meydan muharebesini idare etmiş. En küçük bir askeri zaafı yok. Ve bu meydan savaşlarını kazanmış. Ve bu kadar savaşa rağmen düşman tarafına verdirdiği zayiat ne kadar? 270 kişi. Bir kamyon devriliyor 22 kişi ölüyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Muhammed Mustafa öldürmek için savaş mı? Onun savaşının hedefi insanları öldürmek değil. Onların namuslarına sahip olmak, onların mülklerine el koymak değil ki onlara hidayeti taşımaya çalışıyor. Ama bazen de bazen de ayaklarının altında dolaşanlar eziliyor. Hepsi bu kadar. 27 meydan muharebesi kendisi tarafından idare edilmiş düşman tarafına verdirilen zayiat 270 kişi yeryüzünde böyle bir komutan tanıyor musunuz siz adam bir sokak arbedesinde 500 kişiyi öldürüyor 1000 kişiyi öldürüyor hapishaneleri dolduruyor ve büyük adam geçiniyor neresiyle büyük adam geçiniyor bu işte Hz. Muhammed'e aleyhissalatu vesselama hangi cephesinden yaklaşırsak yaklaşalım onu mükemmel görüyoruz eksiksiz görüyoruz ve hangi taraftan girersen o seni büyütüyor, mükemmelleştiriyor o gelmeden dünya Ebu Bekir tanır mı? kim bilir Hz. Ebu Bekir kimdir? Ömer'i bilir mi? Osman'ı Ali'yi bilir mi? öbür kahraman sahabileri kim tanıyordu? onları dünya çapında insanlar haline getiren odur ona inandıktan sonra onun izine girdikten sonra büyük olmuştur. bu ülke niçin cihan devleti olmuştu bu ülke niye cihan devleti olmuştu denizleri özel gölleri haline yahut evinin önündeki havuzlar haline niçin getirmişti çünkü o Muhammed'in izindeydi bu ülke Şimdi Aristo'nun, Hristo'nun izindesin, işte sürünürsün. İşte sürünürsün şimdi. Ne aisiyetin var? Söyle bakayım. Şamar oğlanı gibi, efendim dördüncü Murat zamanında, Allah rahmet eylesin, devlet güç durumda kalmış. Ödünç, para almak gerekmiş, kredi almak gerekmiş. Alalım demişler, dördüncü Murat haydınmış başkasından devlet para almaz para alan mutlaka emir alacaktır o parayı verenler emir de alacaktır işte kotarelli gelir emreder senin askerlerinin de memurlarında maaşını o tayin eder yeryüzünün en büyük şerefsizliği daha büyük şerefsizlik olamaz ya daha büyük bir şerefsizlik olamaz bu bizim için ya biz böyle bir millet değiliz ya ne adına bu? Bu ne adına? Sadece gavurlaşabilmek için, Muhammed Mustafa'ya sırtını dönebilmek için, Kur'an'a sırtını dönebilmek için, tembih ediyor körpe yavrulara, emekli olmuş adam, sakın ha diyor. Dikkat edin, topluluğunuzun içine şu dindarlar sızmasın. Yani bunlar nasıl bir kafa? nasıl bir mantık nereye götürmek istiyorlar bu milleti gittikçe batıyoruz gittikçe kötüleşiyoruz yani ne ahlak kalmıştır ne aile kalmıştır ne doğru dürüst düzenli bir cemiyet kalmıştır bütün değerler yıkıldı gitti bütün değerler yıkıldı gitti bunlar nasıl yerine konacak e değer ölçün yok senin bütün bunlar yetmiyormuş gibi 3-5 tane adam bulmuşlar şarlatan. İki de bir televizyonlara çıkarıyorlar. Osmanlı'ya sövdürüyorlar, küfrettiriyorlar. Akif bu haysiyetsiz adamlar için 70 yıl önce söyledi. Zulmü alkışlayam, Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele haksızlığa, hak namına ölsem kapamam. Zar bunlar. ilim adamı değil ya. Zar. O büyük köpeklerin yanı sıra havlayan küçük köpekler var. Onların enikleri bunlar o. Neyi temsil ediyor bunlar? Hangi ilmi temsil ediyor bunlar ya? Yani dedesine söven kadar annesine babaannesine küfreden kadar şerefsiz bir insan düşünebilir misiniz asıl şerefsizlik da. ha yabancı yavur turist geldiği zaman bir şey göstereceğin zaman bir göster bakayım Sultanahmet'te soluğunu alıyorsun Süleymaniye'de soluğunu alıyorsun saraylarda soruğuna bir göster bakayım neyin var senin göster bakayım neyin var ha senin de bir şeyin var evini tahliye ediyor yatak odası karılası dahil belki karısı da dahil gelen turiste teslim ediyor çıkıyor şerefsizce evet karısını da bırakıp çıkıyor oradan bu mu bu milletin şanı bu millet bu kadar alçak değil bu kadar haysiyetsiz değil ama ben milletimi tenzih ediyorum böyle göstermek isteyenlere benim sözlerim bu böyle değil böyle şey mi olur ya peygamberi tanımıyor, Kur'an'ı tanımıyor, bilmem filan kilisenin telkinatıyla, filan hakan başlığından gelen talimatla çıkıyor orada konuşuyor. Ne ne söylüyorsun sen? Ne söylüyorsun? Ne anlatıyorsun? Bir söyle bakayım. Ey Müslümanlar! Allah için bu düşmanları iyi tanır. Bunlar hem bu dinin hem de bu milletin düşmanlarıdır bunlar. Bu millet içinde yaşayan ama satılmış olan adamlardır bunlar. Bunların üç hedefi var. Şehvet, servet ve şöhret. Şöhret olacak, onun da sonu gelir. Şehvete erişecek, gönlünce istediği kadınla yaşayacak, onun da sonu gelir. Ve servetin de sonu gelir, ne olacak? Ne kadar zengin olursan ol. Türkiye'deki bütün yiyecekleri satın alsan miden kadar yiyeceksin arkadaş. Hep sizlerin olmuş ne ifade eder? Miden ne kadar alıyor şu o kadarını yiyeceksin. Bütün kumaşları satın alabilirsin al. Bedenin kadar kumaş kullanabilirsin. Şu vücuduna kaç metre gerekiyor o kadar? 2.80'den bir takım elbise çıkar Yani bunlar niçin bu boş iddialar? Eğer bu servetler İnsanlığın hayrına, insanlığın kurtuluşuna olursa o zaman anlarım. O zaman anlarım. Ama görüyoruz ki biz insanlığa hizmet etmiyoruz. Hizmet edenleri kötülüyoruz ve kötülük yapmaya çalışıyoruz. Niye bu kadar büyük teşkilatlar kuruyorsunuz? Okulların kapısında, okulların kapılarında polisler, çeşitli nöbetçiler, uyuşturucu satan, Küpeli bir kişi var mı? O büfelerde böyle bir şey oluyor mu? O kantinlerde bunlar boş. Bununla bu mücadele yürümez. O büfedeki adama, o kantindeki adama, o mektepte okuyan o çocuğa, orada öğretmenlik yapan adama önce bu maddeyi kullanmayı yasaklayan Allah'ı bir tanıtacaksın onu iman ettireceksin evvela o inandığı zaman polisi ne yapacak herkes kendi kendinin polisidir çünkü herkesin gözcüsü Allah'tır dünya ne büyük paralar harcıyor bu uğurda bunlarla o açlar elli defa yüz defa doyar ve abat olur güya uyuşturucuyla mücadele ediyor güya bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor öbür taraftan bunu yayıyor Devletin bakanı söylemiştir. Efendim, AIDS hastalığına karşı tedbir. Tek çare diyor, prezervatif kullanmaktır. Ah Ulan koskoca adamsın. Niçin demiyorsun ki tek çare poğucudan geçmektir ya? Bu gayri meşru, bu haram olan ilişkiler ortadan kaldırılacaktır. Niçin demiyorsun? Onu diyebilir mi? Devlet bütün gücüyle çalışıyor. Mektepdeki oğlanla kızı bir araya getirecek. Çok uzak durmayın. Sıraları da dar tutuyorlar. Bacaklarınız birbiriniz değecek. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Yani böyle düşünenin ev geç. Namuslu sermayesi olacak. Mücadelesinin sermayesi kendi namusu olacaktır. Akif'in acı acı feryat ettiği şeylerden birisi bu. Namuslu sermayesi olacak. Efendim yıkıyor. Aile mahvolmuş. Eğitim mahvolmuş. Ne var eğitimde? Ne öğrenir bu çocuklar? Hangi ciddi meselenin peşindedir? Şu, yıkmaya çalışıyorlar. Yapmaya değil. Güya uyuşturucuyla mücadele edecek. Efendim, bir taraftan hastaneyi kuruyor, bir taraftan şarap fabrikasını açıyor. Bir taraftan hekimler, aman işi kullanmayın zararlıdır, öbür taraftan harıl harıl satıyor. Bu nasıl şey ya? Bu millet kumarbaz, bu millet sarhoş, bu millet zinacı, bu millet livatacı her pislik bu millettir. Devlet bunları ayıklamakla görevli, devlet bugün bunları yaymakla görevli. E nasıl gidecek bu iş? Sen Fatiha'yı anlasan ne olacak? Anlamasan ne olacak? İnanmadıktan sonra. Ama anlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an ve sünneti anlayarak onlardaki hükümlere bağlanma şuurunu isan etsin. Bu yanlış davrananlara da hidayet nasip etsin inşallah. lillahil